وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهُ Tekrar hoş geldin diyelim. Biz de hoş geldik inşallah. Şimdi Kur'an'ın tertibine baktığımızda ilk inen ayette üzerinde birazcık durmak istediğim bir kavramı gösterecek Allah Azze ve Celle bize. استَعِذُ بِاللّٰهِ اِقْرَى بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذ۪ي Seni yaratan Rabbinin adıyla oku diyor Allah Azze ve Celle. Bak ilk inen ayette Rab kavramı var değil mi? Ondan sonra şimdi Kur'an'ın en başını açalım. Fatiha surası. Fatihatul tul kitab. Kitabın açılışı. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlk inen ayette var. Kitabın başında var. Sonuna da gidelim. Kul e'udhu bi Nas. Bak en son şeyde de var değil mi? Rab kavramını Allah'ın izniyle anlar isek Allah'ın izniyle cennete gireriz. Çünkü... Hani biz mesela dünle yine bir tane ağabeyle konuştuk. Biz tevhidi konuştuğumuzda bir taksimat yapıyoruz değil mi? Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid ve isim ve sıfatlarda tevhid. Normalde bu üçü aslında ayrı değil ha. Bu üçü hepsi birbirinin içinde. Bunlardan bir tane bozulsa biz zaten Müslümanlığımız gidiyor. Tamam mı ağabey? Bizim bunu taksim etmemiz insanların daha kolay bir şekilde anlaması için. Rab nasıl yaratan ise yöneten de aynı Allah Azze ve Celle'dir. Ela lehu'l-halqu ve'l-emr. Dikkat edin, bil'i yaratmak nasın Allah'ınsa yönetmek de Allah'ındır. Biz bunu arasında Müslüman olarak bir ayrım yapmıyoruz. Tamam? Nasıl bir insan başkasının Allah'tan başkasının yağmur indirdiğini iddia ederse bu adamı küfrüne hükmettiğimiz gibi Allah azze ve celle'den başka bir insanın hayat nizamı yapabileceğini düşünen, buna yardım eden, herhangi bir şekilde bunu destekleyen insanın aynı yağmur indirir diyen insanla aynı kefeye katıyoruz. Niye? Abi Allah Azze ve Celle bunları aynı tutuyorsa sen bunları ayrı tutamazsın. Tamam mı? Allah Azze ve Celle bu dini temelde neyle indirdi abi? Tevhid. Bakın bu dinin başı da tevhid, ortası da tevhid, sonu da tevhid. Ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Tamam Bak Allah rızası için buraya iyi değinin. İnşallah bununla en sonunda bitireceğiz. Bak tekrar ediyorum bu dinin başı da tevhid, ortası da tevhid, sonu da tevhid. Bakın insan cihat yapmadan cennete girebilir mi? Allah Azze ve Celle istese girer. Doğru mu? Haşa kötülediğimizden değil. Rabbim en şiddetli düşmanlarına karşı savaşarak bizim canımızı şehit olarak alsın. Amin. Ama tevhid olmadan cennete girebilir mi? Giremez. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle'nin bizim yaratılmış kehamimiz budur abi. Ve ma khalaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Abi tefsirleri açın. Ebu Hayyan'ı açın, Alusi'yi açın, Kurtubi'yi açın. Hepsi zaten Ibn Abbas'tan naklediyor. Resulullah liat dia Rasulullah Kur'an terjemahan al-Quran dedi sabi dia, dia kiri liu beni birlesinler diye. Çünkü biz biliyoruz ki Allah SWT zat Ibn Abbas tan nak liat dia Rasulullah SAW terjemahan al-Quran dedi Yusuf. dia, dia kiri liu wahidun, beni birlesinler dia. Karena kita tahu bahawa Allah SWT zat dedi sabi dia, dia kiri liu wahidun, beni birlesinler dia. Karena kita tahu bahawa Allah SWT zat Ibn Abbas tan nak liat Şirk koşmakla beraber Allah'a iman ettiğini söylemiyor mu? Peki bu öyle bir konu ki Allah azze ve celle tevhid noktasında hiçbir insana torpil yapıyor mu? Abi bak Allah azze ve cellene habibine bile olmayan torpil bizim için olmaz. Wa laqad auhiy alayka wa ilal min qablika la in ashrakta layhabatan n'amaluk wa la tukunan min al-khasirin. Ekber. Biz sana ve senden öncekilerine vahyettik. Eğer şirk koşarsa bütün amelim boşa gitti. ...ve sen kaybedenlerden olacaksın. Allah Azze ve Celle bunu kime söylüyor? İlhamim, ilhamim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abi bu dünyada... ...düşünün şu an 8 milyar insan var. Ben bir tane kitapta okudum. Orada bir bilim adamı bir iddiası var. Artık ne kadar doğru? Allahu alem. Ama adam şöyle bir tespitte bulunmuş. Yani hesaplamış, hesaplamış. Diyor ki ilk insanlardan bu zamana kadar diyor... ...takriben 80 milyar insan yaşamış. Allahu alem. Yani vahiy değildir biz demiyoruz böyle. Ama farz-ı muhal öyle olsun. Abi bu 80 milyarın bir de kıyamete kadar gelecekleri var. Bunlardan en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile tevhid noktasında Allah azze ve celle ona bir torpil yapmıyorsa bize yapacak mı? Asla. Yani dediğim gibi abi bu dinin başı da tevhid, ortası da tevhid, sonra da tevhid. Ama bu temelin üzerine başka şeyler de bina olmuştur. Bir temelin, bir binanın temeli ne kadar sağlamsa onun üsttekiler de o kadar sağlam olur. Bakın bir, mesela aramızda inşaatçılar da var. Bir kat yaptığınızda o kat sadece yüzde bir eğri olsun. Birinci katta bunu çok fazla fark etmesin. Ama bunu bir 15 kat yukarı çıkıp bina şöyle yamuk olur. Orada fark edersin tamam mı? Bu da temelin yanlış olmasından kaynaklanır. Yani tevhidde problem olan insanın hayatı problemlidir. Burasını anladık mı abi? Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle tevhide öyle değer veriyor ki Muhammed suresinde şöyle bir ifade kullanıyor. Fe'lem... Ennehu la ilahe illallah. BILKI ki Allah'tan başka ilah yoktur. Abi tevhid neyle başlıyor? Bilmekle başlıyor. İlimle başlıyor. Tamam. Ilmi Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde olmayan bir insanın tevhidi de yoktur. Bak ilimden kastettiğim yanlış anlaşılmasın. Benim ilimden bu anda kastettiğim Allah Azze ve Celle'nin tevhid için şart koştu ilim. Yoksa alim, Kur'an okuyor, tefsir biliyor. O, onu kastetmiyorum. Ama Müslüman olmak için. Belirli bazı şartlarda yerine getirmemiz lazım değil mi bugün? Bu evet. ekip bunu bilmeden nasıl yerine getireceksin? Bak ayete daha yine açık. فَعَلَمْ evet. اَنَّهُ la اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bu iş ilimsiz olacak değil. Ve bu ayette Allah Azze ve Celle'nin ilme verdiği değeri görüyoruz. Hatta Allah Azze ve Celle öyle bir değer veriyor ki diyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan hakiki bir şekilde alim olan kulları korkar. Tamam mı? Şimdi abi ilim subhanallah o kadar bereketli bir şey ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları ona göre değerlendirmiş. Şimdi Zeyd bin Sabit diye bir sahabe var. Hepiniz biliyorsunuz. Çok meşhurdur. Allah ondan razı olsun. Zeyd bin Sabit neyle meşhur? Kur'an'ın Ne yaptı? Toplanmasındaki. Toplanmasındaki. Başını başında o Sadece bu mu? Onun önderliğinde toplandı. Tamam topladı doğru Dayı başka? Vahiy katibiydi aynen. Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu vahiy katiplerinden doğru. Başka? Cennetten müjdelenen sahabeler değil. Içerisinde... Değil ama. Değil. değil. değil. Fakihlerden değil mi? Abi Kur'an'la alakalı ya. Bu Kur'an Osman radıyallahu zamanında çoğaltma Buran... meselesinde de o heyetin başkanı da Zeyd bin Sabit. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin ne kadar hain bir kavim olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor değil mi? Peki Yahudilerin toplarının tercümesini kime veriyor? Zeyd bin Sabit'i. Diyor ki ey Zeyd git İbranice öğren. 8 günde öğreniyor. Anda. Aynen öyle abi. Çok kısa bir zamanda öğreniyor abi. Gidiyor öğreniyor. Tamam. Ben de şu ayetin için üzerinize okuyayım. Bununla beraber. Lakat yassarnel kur'anel zikri. Şüphesiz ki Kur'an'ı size zikir olsun diye biz çokça kolaylaştırdık. Şimdi Zeyd bin Sabit birkaç gün içinde İbranice'yi öğreniyor da biz Kur'an'ı niye öğrenmeyelim abi? Bak şimdi Zeyd bin Sabit'i dedik ya. Şimdi Zeyd bin Sabit Teb'ü seferine çıkıyor. Kendisi Necar oğullarından. Tamam Necar oğullarının kavminde. Necar oğullarının kavmindeki bayrağı bir tane sabit taşıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan bayrağı alıyor Zeyd bin Sabit'e veriyor. O sabit çok üzülüyor. Diyor ya Resulallah hani ben yanlış bir şey mi yaptım sen benden aldın? Hayır. Diyor Seyyid senden daha fazla Kur'an biliyor. Kur'an önce gelir. Allahu Ekber. Bak akhi Kur'an'a karşı olan ilimde bile aleyhissalatu vesselam insanlara karşı tutumu nasıl? Peki sadece burada mı? Değil. Bakın şehitler düşüyor. O kadar çok şehit var ki artık kuyu kazmaktan Müslümanlar zorlanıyor. Ne yapıyorlar? Birden fazla kişiyi kuyuların içine atıyorlar. Ama sahabe tereddüte düşüyor. Ya Resulullah önce kimi atalım? Hani kimi daha rahat olsun tabirlecekse diyor ki önce Kur'an bilenlere daha alim olanları atın. Ondan sonra diğerlerini atın. Bakın, şimdi sahabe o zaman ne, ne anlıyoruz burada? Bak burada çok derin bir mesele var. Sahabe kimin Kur'an'ı ne kadar bildiğini de biliyor ha. Peki bunu niye biliyorlar abi? Sahabede şöyle bir özellik var. Rabbim onu bize de nasip etsin. Bildikleriyle amel ediyorlar. Bildikleriyle amel ediyorlar. Bak ilim bu kadar önemli bir şey. İlim o kadar önemli bir şey ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanın amel defterinin kapandıktan sonra devam edip 3 tane amelden bir tanesinin öğretmiş olduğu faydalı ilim olduğunu söylemiyor mu? Söylüyor. Abi bak Allah rızası için bunu şöyle tasavvur edin. Sen bir kişiye el ihba öğretiyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir tane hadis demiyor mu? Elif, Lam, mim. Hepsi on tane hasenedir. On tane sevap var. Hepsini ne? Diyor bak ben demiyorum elif, Lam, mim toplam on tane. Elif on, Lam on, mim on. Sen birine bunu öğrettin var ya her okudunda aynı sevap sana yazılıyor. akı. Sen öldükten sonra bile. O adam başkasına mı öğretti? Onun öğrendiğinden de sana pay var. Allahu Ekber. Bakın ilim nasıl bir şey. Ne dedi? Dinin temeli tevhid. Tevhidin tabiri caizse suvanın sulaması. Mesela siz inşaatçısınız siz daha iyi biliyorsunuz. Bu suvayı yaptıktan sonra yani sertleştikten sonra suyu verdiğinde yüzde elli de daha fazla gücü artıyormuş. Daha güçlü oluyormuş. İşte ilim de o abi. Senin tevhidini güçlendiriyor. Ve biz mesela hatırlıyorsunuz son bir sene bir buçuk sene üzerinde konuştuğumuz meselelerin ekseriyeti şüpheler hakkındaydı. Doğru mu? Doğru mu? Mesela biz bunu baştan bilseydik o bütün zamanı çok daha bereketli şeylerle geçirmez miydik? Evet. Onun için abi. La ilaha illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu iş ilimle başlıyor. İlim o kadar değerli bir şey ki ahi. İmam Subki diye bir şey var. Alim var Şafilerden. Şafilerin en zor usul kitaplarından bir tanesini yazmış. Hanefi mezhebiyle Şafii mezhebini böyle birleştirmiş. Bugün medreselerde okunan son kitaplardan bir tanesi. Şama geliyor. İmam Nevovi'nin ders verdiği mescide gidiyor. İmam Nevovi'nin ders verdiği yeri gidiyor, kafasını oraya katıyor abi. Acayip bak saygıya bak. Alime saygıya bak. Resulullah aleyhissalatu vesselam kime tercümanınu'l-Kur'an demişti? İbn -i. Abbas radıyallahu anh odama. İbn Abbas'la Zeyd bin Sabit'in bir olayı var. İbn Abbas Zeyd bin Sabit'i atın üzerine taşıyor. Tamam. Diyor ki biz alimlerimize böyle bakarız. Bak burada da derin bir mesele var. i̇bn Abbas ondan daha alim. Tevaz. O söyledi. Allahu Ekber. Ondan sonra o da iniyor, onun elini öpüyor. Diyoruz ki biz de ehli beyte böyle davranırız. Allahu Ekber. Bak ilim insanı nerelere götürüyor? Abi bu da olmadıktan dolayı ilim noktasında bir sıkıntı çektiğimizden dolayı bizim huşuğumuz da artmıyor. Allah'a karşı bir huşu da duymuyoruz. Bak dahil okuduğumuz ayette Allah Aziz açık bir şekilde söylüyor. Allah'tan hakkıyla alim olan kullar. Ve bu konuda abi sadece boş meseleleri çekişmekle, Müslümanların arkasında gıybet yapmakla, Müslümanların etini yemekle, dinini sağlam bir şekilde yaşayıp, göz nurunu saatlerce, aylarca, senelerce bu din için okuyan insanları oturduğumuz 5 dakika yerde çekişmekle, işte ondan dolayı biz böyle zeliliz abi. Eğer taahhütler bugün kendi evlerinde bizim ellerimizden rahat bir şekilde yaşayabiliyorsa bu bizim kendi kendimiz yaptığımız zilletten dolayı. Bunu Amerika'da yapmadı, İsrail'de yapmadı biz bunu kendi kendimize yaptık. Oturduğumuz yerde dünya kadar Müslüman'ı çekiştiriyoruz ama Allah'ın dini için bir taş taş üzerine katamıyoruz. Niye? Zaten baştan sıkıntı var. Çünkü aslında ilmin ne kadar faziletli bir şey olduğunu biz farkında olsaydık o kadar boş şeylerle uğraşmazdık. Öyle değil mi Afiyet? Bak Allah razı olsun şunu tekrar tasavvur edin. Akhir sen faydalı bir ilim biline öğret. O adam onunla amel ettiği müddetçe sen öldükten sonra bile sana sevap var. Bir de illa yani öldükten sonra değil ha ölmeden önce de sana sevap var. Hani bunu bir tasavvur etmek lazım. Süleyman aleyhisselama Allah azze ve celle öyle bir ilim veriyor ki abi resmen karıncaları nasıl birbiriyle konuştuklarını duyuyor ya. Bir de bu ayetler zaten Kur'an'ın mucizevi ayetlerinden yine bir tanesidir. Çünkü karıncaların kendi aralarında bir komunikasyonun olduğunu benim kısa bir zaman önce ortaya katmış. Tersiz. Tamam. Orada hatta karıncadan bir tanesi çıkıyor ya diyor ey karıncalar dikkat edin Süleyman ordusu ile geri sizi ezer. Süleyman aleyhisselam tebessüm ediyor, gülüyor. Ondan sonra hemen ne diyor? Bu Rabbimin bana verdiği bir fazilettir. Allahu Ekber. Abi adam karıncaların konuştuğunu duyuyor ya. Adam cinlerle dolu bir orduya hükmediyor ya. Ondan sonra hut hut kuşu tey uçuyor binlerce kilometre öteye, öbür sebe kraliçesinden ona haberler getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bak Tabii bu kadar. Bunda bir hikmet var, ölümünden bahsedilen tek şey peygamber. Acayip değil mi? Bir de ama bak oradaki ölümdeki mesele şu, cinlerin gaybı bilmediğine dair. Bak evet. daha yanındaki adamın öldüğünü bilmiyor. Evet. Şimdi yanındaki adamın öldüğünü bilmeyen bir şey, gaybı nereden bilecek ki? Tamam. tamam. Bakın, Yusuf aleyhisselam. Rüyaları muazzam bir şekilde tabir etmiyor mu? Evet. Mesela şimdi bu yedi sene kuraklık olacak, yedi <gülüyor> sene bolluk olacak, işte inek şöyledir. Allahu Ekber. Acayip ne diyor? Bu benim Rabbimin bana öğrettiğidir. Ondan sonra aynı Yusuf aleyhisselam. Çünkü konuyu sonra oraya bağlayacağım inşallah. Demiyor mu ben nefsimi temize çıkarmam? Evet. Çünkü nefis habire kötülüğü emrediyor. Evet. Abi Allah rızası için. Şimdi tamam, elhamdülillah bak biz Müslüman kişileriz Müslümanlar zaten Allah katında güzel insanlar değil mi? Elhamdülillah. Yüzümüzde nur var ama hiçbirimiz bir karı bizi gördüğümüzde elini kesecek kadar güzel değiliz. Öyle değil mi bakayım? Ahi? <gülüyor> ahi bak böyle bir adam bile Subhanallah diyor ki Es-tecnu ahabbu ileyye ted'unani ileyhi. Hapisane onların beni davet ettiği şeyden bana daha sevimlidir. Ahi ilim işte seni böyle yerlere götürüyorsa ilim ilimdir. Yoksa seni daha fazla tağutlara bağlıyorsa, daha fazla Allah düşmanlarına bağlıyorsa, insanların paralarını yürütmeye, mazlumların paraslarını yürütmeye zaten buna ilim denmez. Çünkü ilim amel etmek için vardır. Ve bunu biz Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerinde en güzel bir şekilde öğreniyoruz. Bir de bak Dain dedik ya, bir insan öldüğünde ilmi devam ediyor. Şimdi bir de düşünün bu ilmin hepsinin kaynağı kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abi bak düşünsene, her konuştuğumuz hadiste, her ayette Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yazıyor. Allahu Ekber. Bunu bir tasavvur etmek lazım. Ondan sonra bu kafir hadis inkarciler Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşmaya çalışıyorlar. Subhanallah. Yani gerçekten akıl karı değil. Bir de ilim o kadar büyük bir şey ki, ul-azm bir peygamberi bile olsan, Musa Aleyhisselam gibi, Bukhari'nin hadisi var, Musa Aleyhisselam kalkıyor, hutbe veriyor, beni İsrail'den bir tanesi soruyor. Ey Musa, dünyada senin daha alimi var mı? Diyor ki dünyada benden daha alimi yok. Verdiği cevap aslında çok normal. Çünkü o zaman Resulullah olur. o mu? Ama doğru canım. Öyle yani. Çünkü kendisinden başka bir peygamber olduğuna ihtimal vermiyor. Peygamberlerin özelliklerine baktığın zaman... Tabii öyle yani. Söylediği de aslında yanlış bir şey yok. Aa bak bize şunu öğretiyor. Tamam. Allah Azze ve Celle nasıl bir, bir mesele öğretiyor Musa Aleyhisselam'a? Senden daha alimi de var. Zaten Allah, Allah Azze ve Celle, Celle ayette demiyor mu? Her evet. alimin üzerinde bir alim daha vardır. Allah azze ve feuka ve feuka kulli zi ilmin alim. Demi Allah zevcel her alimin üzerine bir alim daha var. Sen dünyanın en alimi olsan bil Allah senden daha alim değil mi? Öyle değil mi abi? Öyle. Yani gerçekten bu çok acayip bir şey. Ama bak tekrar ediyorum. İlim ne için var abi? Amel etmek için. Eğer bizim ilmimiz bizi kibire, ondan sonra boş işlere, Allah azze ve celle'nin sevmediği işlere sürüklerse abi Allah'tan korkmak lazım. Tamam? Gerçekten Allah'tan korkmak lazım. Çünkü böyle kişileri Allah Azze ve Celle nasıl tabir ediyor? Kitap yüklenmiş merkez gibi. Tamam? Evet. Şimdi geçen bir olay oldu size de paylaşmak istiyorum inşallah. Yani bu konuda hangi durumlarda olduğumuzu bilin diye. Şimdi benim çok değerli bir hocam var. Onun hanımı bir ders grubu kuruyor Whatsapp'ta. Tamam mı? Ders grubuyla muhtevası ne biliyor musun bak? Elif Bağ. Yani oraya giren insanlar elifba ihba öğrenecek, Kur'an okumayı bilmiyorlar. Haşa küçümseydüğümüz için değil, biz de bilmiyorduk. Allah Azze ve Celle bize rahmet etti. Oradakilerden bir tanesi ayrılıyor bir tane bacımız. Tamam mı? Ondan sonra o hoca hanımın tuhafına gidiyor, numarasını kaydediyor, durumuna bakıyor, savunma küfür müdür? Bacı bunu paylaşmış. Ondan sonra sen diyor niye gruptan ayrıldın, İşte falan falan hoca var, o kafir, siz ona tekfir etmediniz, siz de kafirsiniz. Bak tekrar ediyorum bu bacı Elifba bilmiyor ha Fatiha okuyam yani Fatiha önüne katsan kitaptan okuyamayacak. Ama konuştuğu meseleye bak. Allahu ekber. Sloganik olarak. Allahu ekber. İşte bak bu daha yeni Yusuf Aleyhisselam'ın ağzıyla söyledik ya abi tam tersi. Tam tersi. Mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam'daki tevazuya bakın abi bak biz diyoruz ki bütün ilmin kaynağı o değil mi Sallallahu aleyhi ve sellem. Dışarıdan bir gelen adam Resulullah'ın kim olduğunu bile bilmiyor. <gülüyor> Bak tevazuya bak. İşte bu bizi buraya götürmesi lazım. Gerçekten bizi kaliteli Müslümanlar yapacak şey ne? İlk başta ilim, ilimden önce tevhid olmazsa olmaz. Tabii. Tamam? Ama gerçekten abi dinimiz için faydalı şeylere sahip olmamız lazım. Yani sadece boş meseleleri senelerce konuşmakla beraber nereye varacağız? Mesela son 10 senede Müslümanlar ne yapabildi abi? İktidara düşmekten başka bir şey. Ya da şöyle soralım. Kendi potansiyellerinin ne kadarını yapabildiler? Yani yaptılar elhamdülillah Allah Azze ve Celle Müslümanlara her zaman izzet verecek. Bu böyle olacaktır. Yine yaptılar tavukların bellerini de kırdılar. Dünyanın birçok yerine zelil ettiler. Rabbim yine bizim ellerimizle onları zelil eylesin. Amin. Ama şunu söylüyorum bizim potansiyelimiz çok daha yüksek abi. Bak biz normalde biz aslan olan kişileriz ha Müslümanlar. Ama biz rahata alıştığımız için böyle kedicik haline geldik. Ama Allah'ın izniyle birazcık zorlukla gördüğümüzü beraber yine o aslanlık geri gelecek. İşte tağutlar bunu istemediği için bize de rahatlık veriyorlar. İşte abi bu rahatlığı iyi kullanmak lazım. Mesela bakın bazı hapishaneler var. İçeride Kur'an bile vermiyorlar. Evet. Abi bu ne demek biliyor musun? Sen ne ile girdiyse senin yanında o var. Başka bir şey yok. Ne ile girdiyse hıfzından ne varsa o. Şimdi sen gerçekten düşün Allah muhafaza. İki sene yattın. İki sene boyunca aynı iki sureyi mi orada okuyacaksın? Yani Kur'anla ne kadar haşır neşiriz? İman ettiğimizi söylüyoruz, bu kitabı taşı Önder olacağımızı söylüyoruz, ne kadar haşır neşeriz. Bir de mesela namaz kılma meselesinde biz namaz kılmayanları tekfir ediyoruz, doğru mu? Ev Ben namaz kılmayanları Müslüman olarak görmüyorum, tamam? Şimdi, Kur'an'ı doğru okuyamayan bir insan, kim Müslümanlardan konuşalım, bu konuda Müslümanlar gerçekten zayıf. Kıraat noktasında, tecbit noktasında. Şimdi derine inersek, tecbiti olmayan bir adamın fatiha'sı yok. Fatiha'sı olmayan adamın neyi yok? Namazı Namazı yok. Namaz olmayan İslam'dan bir nasibi yok. Ne yapacağız? Şimdi Bu adam kendi kendisini tekfir etmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın bizim evimizin ortası yanıyor. En basit meseleler, 2-3 haftada halledebilecek meseleleri yapmıyoruz. Ama biz aşacak çok büyük meselelere giriyoruz. Şeytan bizi kandırdığı için. Ha gerçekten şeytan bizi kandırıyor. Onun için punya lisatu sama di Orki, Ahabul amali عند Allah aduamuha, wain kala. ben geldiğimden beri kaç kere okudum değil mi bu hadisi? Allah katında en hayırlı ameller devamlı kita. az da olsa. Az da olsa. Yani Allah katında gerçekten devamlı olan amellerimiz olsun. Yani çünkü boş konuşmakla biz bir şey elde hari Allah rızası için hari radiyallahu Jadi bizim bugün halimizi Jadi bize ne derdi? Jadi kita hari istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adamlar bütün dünyaya bu din yaymış ya. Bir düşün arabanın olmadığı bir zamanda, motorun olmadığı bir zamanda, uçakların olmadığı bir... Yok ne interneti. Mesela bugün her hadis iki saniyede bakabiliyorsun. Sahih midir, hasen midir, daif midir? Ama niye öğrenemiyoruz? Gözlerimiz o kadar haramlara bakmakla beraber bizim kalplerimiz ölmüş ki Allah azze celle vermiyor abi. Bir de Tabii kesinlikle. Yani bize öyle bir sistem dayatmışlar ki mesela sana ihtiyaç olarak hissettikleri şeylerin eksereti ihtiyaç değil ki. Evet. Mesela sana yirmi bin liralık illa bir yatak odası mı lazım? Allah hızası için. Yani illa koltuk takımı mı lazım 15 liraya? İlla bir araban mı olması lazım 200 liraya? Lazım değil ki. Hani ihtiyaç değil. Olsa Allah Azze Celle bereket versin Müslümanlara. Tamam. Evet. Şimdi ilim öyle bir şey ki abi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril İlk vahiyleri getirdiğinde aleyhissalatu vesselam onu hemen hıfzetmek için dudakları hemen böyle hızlı hızlı tekrarlıyor ki o gitmesin. Bak ilim talebesi bizim olmamız gereken bu. Allah azze ve celle hatta ona şöyle söylüyor. La Dillerini böyle çabuk çabuk çabuk oynatma onu hıfzedeceksin diye. Bak Resulullah aleyhissalatu vesselam o Cibril'in getirdiği vahiyi unuturum diye. Hıfz edemem diye öyle bir heyecanla hemen cibrili getirdiğini ağzıyla tekrar ediyor. Kıyamet suresinde bunu okuyabilirsiniz. Abi biz aynı böyle olmamız lazım. İlme karşı gerçekten şevkli olmamız lazım. Çünkü niye biz dedik bizim tevhidimizi sağlamlaştıran olacak olan şey nedir? İlimdir. Ve bununla beraber abi alimlere karşı gerçekten saygı olmamız lazım. Bakın alim ne demek? Bir adam bir konuda benden daha fazla biliyorsa o adam bana göre alimdir demek. Bu kadar basit. Tamam Mesela bu odada herkesin benden daha iyi bildiği çok iyi bir mesele var. O meseleye ben cahilim, o alim ben ondan öğrenebilirim, istifade edebilirim. Ama bakın Allah rızası için Müslümanların arasında böyle mi bakılıyor? Hayır. En kısa zamanda ben de bir şekilde öğreneyim ki değil ümmete faydalı olayım. Ha niyet bu değil. Ben hoca olayım. Yani ben bir yere geleyim, işte ben de horoz oldum, ben de ötmek istiyorum gibi bir şey yok mu? Mesela siz en son hangi mecliste oturduğunuz Müslümanların bir hoca eleştirilmedi Allah razı olsun. Neredeyse. Abi sana soruyorum Allah razı olsun. Neredeyse yok bakayım. Yani şu hocanın şu şu var, şu hocanın buyu var, şu hocanın bunu var. Deniliyor mu, denilmiyor mu abi Allah razı olsun. E oğlum ben şöyle sorayım bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra günahsız insan var mı? Hayır. <gülüyor> abi biz ne bekliyoruz Allah razı olsun. Şu cemaat şöyle yaptı. Şu Abi sahabenin içinde Resulullah Aleyhissalatu vesselam arkasında Uhud'da bin kişiden 300'ü sırf münafık olarak kaçmadı mı? Ya bu Resulullah'ın cemaati ya Aleyhissalatu vesselam. Ne görüyoruz? Şahit oluyorlar. Acayip değil mi aخي? Aخي bak Müslümanlardan çok fazla şey beklemeyelim. Adam yanlış yapmış. Sen bu yanlışı örtmen lazım. Sen niye bunu hediye de ispiyonluyorsun? Mensetara <gülüyor> mustimen <gülüyor> fi'dunya serarullah fi'dunya ve'l-ahireh. Kim Müslüman'ı dünyada örterse Allah Dünyada ve ahirette o kişiyi örter. Yani ifşa etmemek lazım gerçekten. Ha Müslüman yanlış yapmış. Ya yapabilir, buna bir şey yok ki. Örtmek lazım abi. Bunu her yerde anlatmamak lazım. Allah rızası için bunu yapmayalım. Bak Allah rızası için diyorum. Bu bizim aramıza sadece fitneden başka bir şey sokmayacak. Sen bugün onun hakkında konuşsun. Yarın öbür gün biri senin hakkında konuşacak. Aynen öyle. Bu kadar basit. Yani bir de Allah Azze ve Celle buna Kur'an'da nasıl bir misal getiriyor? Diyor ki sen kardeşinin etini mi yemek istiyorsun? Sizden biriniz kardeşinin etini mi yemek istiyor? Akhir müslüman eti yemeyelim. Allah diyor demez sonra diyor et iskinliğiniz değil mi? Acı abi akhir Allah razı olsun müslümanların etini yemeyelim. Yani seleften bir alimden naklediliyor. Alim bir meşitte oturuyor. Biri geliyor ona sövüyor. Onun olduğunu bilmiyor. Sövüyor sövüyor sövüyor. O alim onun yanına gidiyor. Söylemiyor ama kendi olduğunu. Diyor ki sen kuzeyde Allah düşmanlarına karşı savaştın mı? Yok. Batı'da Allah düşmanlarına karşı savaştın mı? Yok. Doğu'da, Güney'de Allah düşmanlarına karşı savaştın mı? Yok. Diyor bütün Allah düşmanları bu dünyada senin ellerinden. Selim iken Müslümanlar senin dilinden niye selim değil? Abi biz bu insanlar gibi olmayalım. Bak ciddi söylüyorum sahabenin kadınları bizden daha fazla adamlardı. Biz o kişilerden olmayalım abi. Küçük de olsa hayırlı amellerimiz olsun. Tamam Bir de şunlarla söyleyelim. Allah Azze ve Celle hiç kimseye taşıyamayacağı yükü vermeyecek ki zaten. Sen elinde olanları yap. Bak elimizde olmayan büyük meselelerle konuşmakla gerçekten biz bir yere varamayacağız. Biz artık bunu arkamıza atmamız lazım akıyım. Elimizde olan şeyleri yapalım. Tamam. Evet. Şimdi size bir mesele daha söyleyeyim. İnşallah ilimle alakalı. Ondan sonra konuyu devam ettirelim. Çok fazla uzamasın. Ben size dünleyin bir mesele söylemiştim. Nesi? Söylediğim meseleden bir tanesi bu. أَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيبُونَ الصَّلَةِ Ayetinde الصَّلَةِ nasıl okuyorduk? Bak E ile okuyoruz değil mi? Fethayla geliyor. Ama orada hangi harf yazıyordu? Vav wow, değil mi? Vav wow harfi vardı. Size dün neyi olduğunu söyledim değil mi? Şimdi bakın ilim noktasında size daha acemini söyleyin. Allah Azze ayette diyor ki İsra suresinde Allah rızası için bu ayeti dinleyin. ولا تتبع ما ليس لك به علم Senin ilmin olmadığı bir konu hakkında arkasına düşme. Bak ilmin olmadığı bir konu hakkında Allah Hacıya diyor ki peşine düşme. Ondan sonra diyor ki inne's-sam'a vel-basara vel-fuada kullu ulaiha kana anhu ve mes'uleydin. Aynen. Tamam? Çünkü göz, kulak ve fuat yani yürek kalp hepsi sorunu tutulacaklar. Hepsi mesul olacaklar. Bak Allah Azze ve Celle ne dedi ahi? İlmin olmadığı bir meselenin arkasına düşme. Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Aa ilmi istiyor musun? O zaman Allah Azze ve Celle sana usul gösteriyor. Feselü ehle zikri <gülüyor> inkuntum la ta'lam. Bilmiyorsanız zikri ehline sor. Bak sana demiyor ki Google'dan araştır. Kendi kafana göre bir şey şey yap. Cık. Git sor diyor. Şimdi bu aynı salattaki vav wow gibi bir nükte Feselü'de <gülüyor> var. Bakın Feselu'daki fe teakib için geliyor. Hemen sor. Bak fe hemen sor. Aynı Musa Aleyhisselam'ın Bakara kısasında Yahudilere söylediği gibi Fefalu ma tu'merun. Size emr olanı hemen yapın. Aynısı Feselu'da var. Hatta Feselu'da bir nükle daha size söyleyeyim. Bak bu fe'yi çektiğimizde normalde iselu'dur. O kelimenin adı is elu, Sorun. Is elu hemze ile başlıyor. Tamam. Ama katı hemze değil. Mesela Allah dediğimizde hemze okuyoruz değil mi? Ama bak Nurullah dediğinde Hemze gidiyor. Kayboluyor. Ama Nurullah'ta yazılıyor. Görünmese bile orada var. Abi Fes'elu'daki Hemze kayboldu. Kur'an'da yok. Osman radıyallahu anh'dan gelen mushafta o harf orada yok. Peki bu bize ne söylüyor? Hemen sor. Kendi kafandan uydurma. Yani o harf gitti ya. Nasıl o F direkt o Sine bağlandıysa sen direkt bir aleme bağlanman lazım. Kendi kafandan atamazsın. Açık Kur'an'da kendinize bakın. Bak, orada normalde olması gereken bir hal orada yok ha. Sübhanallah. Peki abi niye ilim? Bak bunu baştan da söyledik. Amel etmek için ha. Amel etmek için. Mesela İbni Kayyım'ın Asr suresinin tefsirini okuyun abi. Vel asr. Zamana yemin olsun ki innel insane lefî khusr. İnsanlığın. Hepsi khusrandadır. Hepsi kaybetmiştir. Bakın. Kimden hariç? İller lezine amen. İman edenler hariç. Tamam Bak yine tevhid. Ama ondan sonra ne? Ve amilus salihat. Ve salih ameller işleyenler. Yani sadece kupkuru bir iman iddiası sana yetmeyecek. Sen onu salih amellerle ne yapman lazım? Delillendirmen lazım. Ondan sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? Ve tevasu bil haqqi ve tevasu bil sabr. Onlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler ve birbirlerine sabrı tavsiye ederler. İbn Kayyum şöyle söylüyor. Tevin ehli oldu. Salih amellere başladın yetmez. Bu dini dünyaya yayacaksın. Bu dini, dünya yayında bütün dünya sana karşı düşman olacağı için en sonunda sabır geliyor. Bak diyor birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Hakkı tavsiye eden kişiye karşı bütün toplum karşı geleceği için bize karşı geldikleri için en sonunda birbirlerine sabrı tavsiye ederler diyor. Allahu Ekber. Ama bakın yine ney? İlla allazine amenu ve aminu salihayet. İman edenler ve salih ameller işleyenler. Yani gerçekten sadece kupkuru cümlelerle biz bir yere varamayız. Ben bunun üzerine durmak istiyorum bugün. Gerçekten bakın Müslüman olarak kendimizi gerçekten geliştirmemiz lazım, kaliteli ümmete faydalı olan Müslümanlar olmamız lazım. Yani aynı meseleler üzerine bir buçuk sene konuştuk, on buçuk sene konuştuk. Bakı ne değişecek? Amma abi şu an o kasesde o bezik çıkıyor ki kapasite. Akı burada oturan her Müslüman Allah'ın izniyle tavuttanı belini kırabilir. bilmir. Kendimizi mi? küçük görmemiz lazım. Akı bu din Allah'ın dini. Neyse bu konulara kadar inşallah en son söyleyeceğim bu olsun. Oraya yine gelelim en sonda tamam mı? Allah'ın izniyle. Bakın, ilim bir kere oturdu mu? Tevhid oturdu mu? O ilimle oturdu mu? Şöyle bir iman örneğini size söyleyeyim. Şimdi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan sahabelerinden iki tane çok değerlisi. Birisi Saad bin Abi Vakkas, birisi Abdullah bin Cehş. Bunlar cihada çıkmadan önce Abdullah İbni Cahş, Sa'd bin Cehş, Saad bin Abi Vakkas zaten meşhur, Ashere-i Mebşereden bir tanesi. Abdullah Bin Caşbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahrabalarında. Abdullah onu çağırıyor diyor, "Gel saat gel bir sözleşelim." Oğuz <gülüyor> abi Allah rızası için burayı çok iyi dinleyin. Bak Allah rızası için diyorum. Burayı çok iyi dinleyin. Çünkü bakın, tevhid ehli oldun mu? Bir de bunu öğrendin mi sen böyle bir adam olursun işte. Diyor ki, "Saat gel biz birbirimize söz verelim. Ama ikimiz de verdiğimiz söze yani dua edelim, duaya amin diyeceğiz." Tamam? Saat şöyle dua ediyor. Diyor ya Rabbi Benim karşıma öyle bir güçlü kafir çıkar ki Ben onunla vuruşayım Ben onunla zorlanayım Zorlanayım ama en sonunda ona galibe çalayım Yani onu yeneyim Abdullah diyor amin Abdullah diyor şimdi sıra bende Abi Allah rızası için iyi dinleyin Diyor ki ya Rabbi Benim karşıma öyle bir adam çıkar ki Öyle bir güçlü kafir çıkar ki Onunla vuruşayım Vuruşayım Vuruşayım o beni yensin Beni yendikten sonra benim kulaklarımı kessin. Benim burnumu kessin. Benim dudaklarımı kessin. Benim kollarımı, parmaklarımı, bacaklarımı hepsini paramparça etsin. Ben kıyamet günündeki bir kütük şeklinde senin önüne çıkayım ya Rabbi. Ondan sonra sen bana sorduğunda ey Abdullah sen bu din için ne yaptın? Ben de şunu diyeyim ya Rabbi bütün bedenimi verdim. Allahu Ekber. Bak akhi tevhid varsa... Sen bunu öğrendiysen tevhid seni böyle bir adam yapar. Bak adam neyi göze alıyor? Saad bin Ebi Vakkas ne diyor biliyor musunuz? Allahu Ekber diyor. Vallahi cihattan sonra ben Abdullah'ı bir kütük olarak orada gördüm müsle yapmışlar. Paramparça etmişler aynı söylediği gibi. Allah Azze ve Celle onun duasını kabul eyledi. Rabbim aynı o izzeti bizlere nasip eylesin. Hmm. Aa, bak bu neyle oluyor? Öğrendiğin şeylerle amel ettiğinde oluyor. Yoksa sadece konuşmakla Allah Azze ve Celle bu mertebeyi kimseye vermez ki. Subhanallah gerçekten çok acayip. Evet. Şimdi abi şöyle de bir şey var. Allah Azze ve Celle insanları imanlarına göre imtihan ediyor. Size bir olay anlatayım inşallah. Bu olayı Bos Bosnalı bir tane abi Almanya'da bir tane mescidde anlatıyor. Allah rızası için canını gönülden dinleyin. Çok fazla uzatmayacağım. Çok fazla not almıştım. Onları söylemeyeceğim inşallah. Şunu söyleyeyim. Abi diyor ki bu Sırplarla olan savaşta Subhanallah. Diyor ki bu Sırplarla olan savaşta ben, benim karım öldü. Ben iki tane çocuğumla kaçıyordum. Diyor ki biz 6-7 gün hiçbir şey yemedik. Hiçbir şey. Ah, düşün 6-7 gün. Hiçbir şey diyor yemedik. Artık diyor ben kaçtım, kaçtım. Diyor, bir tarafında kızım bir tarafında oğlum vardı. Diyor ben artık o kadar yoruldum ki ben biliyordum ben iki çocuğumla devam gitsem adamlar bizim üçümüzü de yakalayacak, üçümüzü de öldürecek. Ondan sonra diyor ki ben şöyle bir karar vermem lazım, ben çocuklarımdan bir tanesini geri bırakmam lazım. Ondan sonra diyor orada düşündüm. Kızımı mı bırakayım, oğlumu mu bırakayım? Kızımı mı bırakayım, oğlumu mu bırakayım? Diyor benim oğlum sünnetliydi. Eğer oğlumu diyor baksaydılar Müslüman olduklarını görüp öldürürlerdi. Diyor ben kızımı geri bıraktım. Diyor ben kızımı kucağımdan indirdim oraya bıraktım. Ben tam diyor bir adım gitti diyor benim paramı tuttu. Baba sen nereye gidiyorsun? Sen beni buradan mı bırakacaksın? Ondan sonra diyor ben kaçtım. Çocuk arkamdan kaçtı bana yetişemedi. Diyor o günden sonra ben kızımı bir daha görmedim. 20 sene bile değil ha bu olay. Bakın abi imtihansız bir cennete giremeyeceğiz. Hani imtihansız bir cennet yok. Abi bunu anlatdığında abi öyle bir ağlıyordu ki inanamazsınız. Allah razı için bunu bir tasavvur edin ya. Böyle imtihanlar gelmeden önce biz kendimizlerimizi sağlamlaştıralım. Bak bu bizden de şu an çok uzak değil ki bizim bacılarımız şu an aşağıda hangi halde? Esir kamplarında hangi halde abi bizim bacılarımız. Bizim yavrularımız onlar, onların yanındaki yetimleri ya. Tamam? Biz bunlara nasıl yardım edeceğiz? Sadece konuşmakla. Böyle bir şey var mı abi? Sadece konuşmakla bu din galip gelmeyecek. Ha şöyle, bu din galip gelecek ama sadece konuşanlar bu dinle beraber galip gelmeyecekler. Öyle söyleyelim. Sadece konuşanlar bu dinle beraber galip gelmeyecekler. hani Ona göre kendimize gerçekten çekidüzen vermek lazım. Tamam. Evet. Bir de Kur'an'da cihat ayetlerimize baktığımızda genelde nasıl bir sıralama görüyoruz? Onlar mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaştılar değil mi? Abi bizim şu anki halimiz, yani Müslümanlara infaka bile bizi götürmüyorsa, yani elimizi ceplerimize atamıyorsa yarın da öbür gün cihat geldiğinde sen canını da veremeyeceksin. Onun için sıralama böyle gelmiş. Malını veren Allah'ın içinde canını da verir. Ama malını vermeyen canını da vermez. Tamam. Böyle şeylerle kendi imanımızı gerçekten ölçebiliriz. Hani Müslümanlar için bir şey yaptığımızda bizim içimiz cız ediyorsa o amelde, daha tam oturmamış demek Çünkü gerçekten tevhid oturduysa ve sen bunu güzel bir şekilde ilimle beraber bağlıyorsan, bu seni ister istemez amele götürür. İster çünkü sen yerinde duramazsın, Müslüman yerinde duramaz. Tamam. Evet. Sahabe radıyallahu anhümecma'in bunu gerçekten çok iyi anladılar. Ay Bütün gece namaza duruyorlar, yatmıyorlar ha, bütün gece namaza duruyorlar. Ama sabah namazında diğer Müslümanlara karşı riya olmasın diye, Onlar bilmesinler diye ibadet yaptıklarını sabah namazına gitmeden önce kellerini böyle zeytin şey yapıyorlar taze görünsünler diye kimse bilmesin o bütün gece ibadet yaptı sahabeden hatta şöyle rivayetler var abi sahabenin bir tanesi ölüyor kendi komşusu onun hafız olduğunu bilmiyor. <gülüyor> biz olsak üçü söylüyoruz. Üç, üç, üç, üç. Biz olsak adam bize sormadan biz söylüyoruz. Ben <gülüyor> hafız. Abi nasılsın? İyiyim. Abi ben hafızım. <gülüyor> Estağfurullah. Abi komşusu kendisinin hafız olduğunu bilmiyor ya. Sübhanallah. İhlasa bakabilir misin? Bir ihlas örneği size daha çok söyleyeyim. Şimdi e, adamın aklı ismi gelmeydi. Allah-u Alem Ebu Ubeyde'ydi. Ama bizim Ebu Ubeyde değil. yani Seleften bir Ebu Ubeyde'yi naklediyor. İsmine tam emin değilim. E, diyor ki Biz bir cihada çıktık, cihada tam diyor kafirlerle karşı karşıya geldik, şöyle bir usul yaptılar, onlardan bir kişi bizden bir kişi. Diyor onlardan bir tane adam geldi böyle, yani bunun tabiriyle tam Terminator. Dedi sizden kim adam, yeterince adam bana karşı savaşsın diye. Tam diyor Müslümanlar diyor, arasından arkadan biri geldi, diyor elini yüzünü her yerini saklamış, görünmüyor kim olduğu. Ahi, elini yüzünü böyle bağlamış. Kim olduğu görünmüyor. Tamam? Diyor vuruşmaya başladılar diyor Müslüman bunu alt etti diyor Müslüman onun yarısı kadardı, onu diyor alt etti. Ondan sonra diyor bu onların o, o kadar sana. zoruna gitti, bir tane daha yolladılar. Bir tane terminator daha, onu da indiriyor. Sonra kaçarak gidiyor, kimse görmüyor. Aynen, aynen. Onlar ah, böyle bir tane daha yolluyorlar, adam beş tane vuruyor. Kafiler artık fark ediyor yani yapılacak bir şey yok, bırakıyorlar. Bu adam kaçıyor. Yani bu Müslümanlardan olan kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Onlardan işte dediğim adam bu. Ebu Ubeyde onun arkasından gidiyor. Diyor ben bilmek istediğim bu adam kim? Arkasından gidiyor, gidiyor, gidiyor. Diyor, çok uzak bir yere geldik diyor sağına soluna baktı. Artık fark etti kimse onu görmüyor. Yani zannediyor kimse görmüyor. Diyor yüzünü açtı diyor baktım kim? Abdullah İbn-i <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abdullah İbn-i alim ha. Şimdi bugün Abdullah İbn-i nasıl anlatıyor Sofiler? ...evinde oturuyordu, kafayı indiriyordu, şöyle on bin tane la ilahe illallah çekiyordu. Abi adam Tarsus'u fethetti ya. Artık oradan bunu söylerken, sana kardeşine diyor, benim avucum var diyor... ...ben eğer buna inanmazsan sen öyle diyor, benim avucum burada. Aynen aynen. İspanallah. Kimseye söyleme. Acayip, bak çok acayip. Abi İmam aynen. Maver diye, diye bir alim var. İşte bak tevhid, ilim insanı oraya götürüyor. Lütfen. Ahkamu sultaniye diye nefis bir eseri var. Adam ölene kadar eserlerini hepsini yazmış. Hiçbiri yayınlanmıyor. Bak niye yayınlanmıyor? Allah rızası için bir ilinle. Talebesine, baş talebesine diyor ki bak ölüm anında benim elimi tut. Eğer ölüm anında benim elim senin eli çok fazla sıkıştırırsa bil ki ben sıkıntılı bir ölüm çekiyorum. Benim durumum iyi değil. Benim eserlerimi yayınlama. <gülüyor> Yak gitsin. Ama diyor ölüm anında benim elim rahat olursa bil ki Allah'ın izniyle ben Müslüman olarak gittim. O zaman yayılayabilirsin. Talebesi diyor, eli çok rahattı. Öldü. Diyor, ondan sonra kitapları ondan sonra yayılıyor. Allahu Ekber. Bak işte abi, tevhid, ilim bizi buna götürmesi lazım. Amele. Muazzam amellere bizi götürmesi lazım. Rabbim bize de nasip eylesin. Amin. Evet. Bir de abi, amel nereye götürecek? Bu da işte konunun en zirvesi, edep. Yani biz genelde ahlak... Kavramını kullanıyoruz. Ahlak kavramı aslında çok da doğru değil. Çünkü niye? Ahlak herkesin bir ahlakı var. Hani iyi olsun kötü olsun herkesin bir ahlakı var. Hatta alimler ahlakı şöyle anlatıyor. Diyor ki bir adam saz oynadığında nasıl bilinçli bir şekilde oynamıyorsa ahlak da onun gibidir. Yani senin içinde artık yerleşmek sen bilerek yapmıyorsun. Tamam? Gayri ihtiyarı çıkıyor. İşte abi öyle bir davet ortaya katmamız lazım ki dışarıdaki insanlar şu cümleyi kullansın. Bak ben bunu sevmiyorum. Kesinlikle menheceni de kabul etmiyorum ama bu adam iffetli. Bu adam kimsenin namusuna bakmıyor. Bu adam ticaretinde düz. Allah'ın dinini sadece ayetlerle söylüyor, hadislerle söylüyor. Kabul etmiyorum ama böyle söylemeler lazım abi. Hani Gerçekten bu adamlar biz olmamız lazım. Adamlar kabul etmeseler bile ahlakımızla bu insanları gerçekten ne yapmamız lazım? Edebimizle beraber İslam'a çekmemiz lazım ki bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptığı bir şeydir. وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Diyor Allah Azze ve Celle onun için. Sen üstün bir ahlak üzeresin. Bak Aleyhisselatü Vesselam o kadar insanların gönlünü kazanmış ki size bir örnek vereyim. Şimdi bir gün Aleyhisselatü Vesselam sokakta yürüyor. İki tane böyle genç çocuklar birbirlerine karşı oyun oynuyorlar. Ok atıyorlar. Bakın orada da bir hikmet var. Hep cihata hazırlık. Müslüman boş durmaz. Hep cihata hazırlık. O iki grupta bir tarafın da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor çocuklar yanına diyor atın. Onlar oku atıyor. Ondan sonra öbür tarafa diyor Aleyhissalatu Vesselam atın atmıyorlar. Bakın iyi dinleyin atmıyorlar. Aleyhissalatu Vesselam onlara soruyor siz niye böyle yaptınız? Diyor ya Resulullah sen onların yanındayken biz onlara karşı atamayız. Yeah. <gülüyor> Abi küçük çocuk ya. Allahu Ekber. Ama bakın ahlakıyla Aleyhissalatu Vesselam onları öyle bir kazanmış ki edebiyle onları öyle bir kazanmış ki yani utanıyorlar aleyhissalatü vesselamın içinde olduğu bir gruba karşı ok atmaya bile abi. Eğli kitap olsun, mekeli müşrikler olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hep güzel edebinden, ahlakından bahsediyorlar ama ittiba etmiyorlar, tamamen görmüyorlar. Ama bak karşı gelemiyorlar ha. Yani ahlakının iyi olduğuna karşı. Abi şunu nasıl izah edebilirsiniz? Bak Allah rızası için. Ahi, uyuma. Uyuma ahi. Bak bugün Düşünsene sen bir insanla savaş halindesin. Resmen savaşıyorsun. Gidiyorsun malını mülkünü ona emanet olarak veriyorsun. Abi. Abi, bu olur mu ya Allah hızası için? Ama bak adamlar şunu biliyor. Bak Menheş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akidesini kabul etmiyorlar. menecini kabul etmiyorlar. Dinini kabul etmiyorlar. Ama emin olduklarını bitikleri için malını gidip ona evine katıyorlar. Bak hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölüm tehlikesi olmasına rağmen Ali radiyallahu anh'ı orada bırakıyor ne Neabsen mallarını geri versinler diyor adamı. Onlar da bekliyor Resulullah çıksın da onları öldürsün diye. Subhanallah. <gülüyor> Vallahi acayip. Bakın Khalid bin Walid radıyallahu anhu burada da bize gerçekten çok güzel bir örnek. Şimdi Ömer radıyallahu an Bekir radıyallahu an halife iken son dönemlerinde onu sıkıştırıyor. diyor bak Khalidi komutanlıktan al. İnsanlar zannediyor ki artık Khalid'den dolayı yeniyoruz. Kimse Allah'a şükretmiyor. Hani Tabiri caizse bugün şeyle artık fazla bir tasuf var. Halit radıyallahu anh. Diyor onu indir. Ebu Beker radıyallahu an yapmıyor. Yani Ebu Beker radıyallahu an öldükten sonra Ömer radıyallahu an oraya geliyor. Yaptı ilk iş bu. Mektup yolluyor. Diyor ki Halit'i indirin. Ebu Ubeyde bin Cerrah geç. Tamam. Abi iki değişik rivayet var. Ben bir tanesini okuyacağım. Mektup geldiğinde Halit radıyallahu anh'a haber verildiğinde diyor en arkaya gitti. Normal bir adam gibi durdu. Bu kadar. Halid İbni Velid'den konuşuyoruz abi Seyfullah'tan. Ama işte tevhid, ilim, edebe dönüşmesi lazım. Gerçekten dönüşmesi lazım. Biz ne yapardık? Ya benim sayemde sen İran'ı fethettin. Sen şurayı fethettin. Sen beni mi buradan indiriyorsun? Allahu Ekber. Bak bir de şöyle bir şey var. O makamda Halid Radiyallahu anh'ın daha layık olan kimsede yok ha. Evet. Biz olsak aynı Sedat Peker gibi ortalığı birbirine. Aynen birbirine. öyle abi. Yani Vallahi öyle. Senimde güç de var. Jadi ya, sahabem ona tabi. Öyle. Acayip değil mi? Vallahi diyorlar normal bir adam gibi arkaya gitti sanki böyle hiç. Halit radiyallahu anh değil. İşte abi bu. Hani bunu yakalamamız lazım. Rabbim bize nasip eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Rasulullah aleyhissalatu vesselam bu konuda bize hani, o kadar çok örnek veriyor ki bir tanesini zikretmek istiyorum. Edeb aleyhissalatu vesselamdan öğrenelim diye. Ee, mesela şey ayeti indiğinde Ey müminler, kendi sesinizi, Resulü'nün sesinin üzerine yükseltmeyin. Hatta sahabelerden bir tanesi artık mescide gitmiyor. Aleyhisselatü Vesselam şaşırıyor. Diyor ki, sen niye artık mescide gelmiyorsun? Diyor Ya Resulullah, benim sesim çok gür. Allah Azze ve Celle bu ayeti indirmiş. Ben konuştuğumda sesimi seninkinin üzerine getirmek istemiyorum. Allahu Ekber. Bir ayette de o sahabenin evinde zayıfladığını söylüyor. <gülüyor> Aynen, üzüntüden. Kendini Öyle. bağlamış herhalde Allah-u Alem. Bir sahabe onu görüyor nerede diye. Peygamber O'na sonra sallallahu aleyhi ve dedi fillerde diye o evde. Ya bunu söylemeyecektim. Allah Azze ve Celle söyledi. Ya çok acıyım. Düşünsen ahi. Sesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinin üzerine gelmesin de adam mescide gitmiyor ya. Bu çünkü haciler de komple kesmiş sesini sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Aleyhisselatü ya Adamlar artık Kur'an'da aslında sesini kesmiş kendileri ötmeye çalışıyorlar. Mesela, şimdi hadisler bir kenara. Allah Azze ve Celle hırsızların elini kestemiyor mu? Ya diyor buradan kasıt şöyle cildine bir tane vurmak. Ya fakta'u diyor ya. Yok onun mesela Türkiye'deki fikir babası o aşağılık Mustafa İslamoğlu diyor ki şimdi yol kesmek de var. Yolu diyor bıçakla ikiye mi göndersin? Yol <gülüyor> getirdiğin tebhine bak ya. Yani. estağfurullah. O manada diyor. Yol kesmek. Ki yol kesmek Türkçe bir tabir. Sen Türkçe bir tabirle Arapça <gülüyor> bir kelimeyi nasıl ifade edeceksin ya? Elini kes. Abi kat'a elini... yakta'u <gülüyor> kesmek demek. Akı, elini kestin yani elini çekti manasında. Uzlaşsın o filin nereye kaydedecek onu. Ha. Oran değil önünü kesinden. <gülüyor> Yaptığı devle bak. <var. gülüyor> Neyse. Ya Kur'an bize yeter diyorlar. Vallahi billahi buna Kur'anla da amel etmiyorlar. Yüzde kaydeden. Evet. Ayetlerinde çalışmıyorlar. Elhamdullah bir tane bile yok. Evet. Şimdi bir tane rivayet daha okuyayım inşallah ben de yoruldum. Çok fazla uzatmayalım. Ondan sonra ayete bitiririm Allah'ın izniyle. Ee, yani bunu yine başla alakalı. Ebubekir radıyallahu anha bir gün geliyorlar. Bunu dün ne söylemiştim? Ee, bir kelime soruyorlar. Bak sadece bir kelime Kur'an'dan soruyorlar. O kelime de bugünkü manasıyla biz biliyor yeşillik anlamına geliyor. Bu kadar. İyi Ya şo nereden çıkardın aخی? Yeşillik de odun o binadan bir şey ne alakası var? benim dediğim Kur'an'da geçiyor kelime. He pardon. Ya sınavı atı çözersin. Izniydi, o, o kelime Kur'an'da yok ki ahim. Pardon ben Kur'an'ı duymadım. Ondan sonra Beker, değil hocam, Beker radiyallahu anh şöyle söylüyor. Diyor da... ki Allah'ın kitabı hakkında bilmediğin Toplum. bir şey söylersen hangi gök beni gölgelendirir? Hangi toprak beni kabul eder öldükten sonra? Eyvallah. Allahu Ekber. Acip öyle değil. Kedi. Abi Allah'ın izniyle dersin başımızda ne demiştik? Aşkım Musaf'a alabilir miyim? Tevhid. Değil mi? Bu dinin başı da, ortası da, sonu da tevhid. Bakın, eğer biz buna Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi sarılırsa, Bakın Allah Azze ve Celle bize ne vaat ediyor? Bak bu vaatin sahibi kim? Rabbul Alemin. Alemden Rabbi olan Allah. Halifelik görecek. Dinle abi, bak. Şuna ayete bak. Allah-u Ekber. Esta'idu billahi. Wa'adallahul lezine amenu minkum. Allah sizden iman edenlere vaat etti. Bak tekrar ediyorum bu vaadin sahibi kim? Allah adına. Vaadin sahibi Allah, Allah Celle Celalü. Sizden diyor iman edenlere ama iman etmek mi sadece? Ve amelus salihat. Allahu ekber. Akhir. Allahu Teala vaad ediyor iman edip imanına şahit olarak Salih ameller getirenlere Allah Azzele ne vaat ediyor? Leyastaklifenhum fil ard. Siz yer yüzünde halife kılacak. Allahu ekber. Bak Allah Azzele sana söylüyor abi. Leyastaklifenhum fil ard kemastaklafellezine min qablhum. Onlardan öncekilerine halife yaptığı gibi. Süleyman Aleyhisselam nasıl dünyaya halife ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya nasıl halife olduysa Allah Azze ve Celle'nin dini yaydıysa Ömer radiyallahu anh Ebu Beker radiyallahu anh Osmanlılar, Ali'ler, Ömer ibn Abdülaziz'ler salahaddin Eyyubiler nasıl tağutların belini kırdıysa Allah Azze ve Celle vaat ediyor ağabey sizi halife kılacağım ama başta neydi kime iman salih amel tamam. bak sadece bu mu yani sadece halife mi Subhanallah bakın elinle. "ولا يمكّننا لهم دينهم الذي اتّبعوا لهم." Onlara razı olduğu, sevdiği dinde temekkün verecek. Yani güç verecek abi sana güç verecek. Tamam sana otorite verecek bu dünyada. Bu dünyada o zaman tagutların sözü değil senin sözün geçecek Müslüman olarak. Tamam? Peki bitti mi? Vallahi bitmedi. وَلَا يُبَدِّلَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا Onların korkusunu sonradan emniyete çevirecek. Şu an neyin içindeyiz abi biz? Allah'a yemin ediyorum ki biz korkunun içindeyiz. Ama bak Allah'a da önceleri neye çevirecek? Emniyete çevirecek. Bak baştan yine alalım. Kime? İman edenlere, tevhidini bozmayanlara ve salih amel işleyenlere. Evet. Çok büyük şeyle konuşmaya gerek yok ha. Allah Azze ve Celle sana şart olarak bunu söylemiş abi. Bakın şimdi Allah Azze ve Celle başta o iman edip salih amel işleyenlerin basıflarını söyleyecek. Yani bundan kasıt ne? Çünkü herkes diyor ben de iman ehliyim. Ben de salih amel işliyorum. Bakın. la <gülüyor> şeya. Sadece bana ibadet etsinler ve bana hiçbir şey ortak koşmasınlar. Bu kadar abi. Halife olmanın anahtarı. Korkudan sonra emni emniyete gitmenin anahtarı. Dinde sana otorite vermenin anahtarı. Sevilen dini sana vermenin anahtarı. İman edeceksin. Salih amel işleyeceksin. Bu nasıl olur? İbadetini sadece Allah Azze ve Celle yapacaksın. Ve ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Abi Allah Azze ve Celle sana resmen ne diyor biliyor musun abi? Yani bilmiyorum siz tam anladınız mı? Do Sen, ya. şirk koşmasan Amerikan, Allah Amerika sana Amerika yı yıktıracak. Allah sana Londra'yı yıktıracak, Fransa'yı yıktıracak, Almanya'yı yıktıracak. Bırak buraları. Buralar ne? Abi hepsini sana verecek. Bak ne? Iman edeceksin Allah Azze ve Celle hiçbir şey şirk koşmayacaksın. Bu kadar. Yani biz ba bazen kafalarımızı böyle yoruyoruz. Ne olacak? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Nasıl hakim olacağız? İşte böyle abi. Bu kadar basit. Bakın ayetin devamını da okuyan, orası da inşallah çok önemli. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Kim bundan sonra kafir olarsa, bu kadar açık delillere rağmen, bu kadar burhanlara rağmen, tamam? Bu kadar yani ap açık güneş gibi görünen hakikatlere rağmen kafir olursa, şimdi bu lafzı çok iyi dinleyin inşallah. Çünkü bu lafı çok önemli. فَأُولَٰئِكَ humul الْفَاسِقُونَ Onlar fasıfların ta kendisidir. Bak, niye diyorum bu ifade çok önemli. Mesela biz Maide Suresi'nin 44. ayetini okuduğumuzda hmm, kâfirlere fâsık diyor Allah burada. Anladınız? Bak. Kardeşimin anladım maşallah kafası çalışıyor. "Umen kefera ba'de zalik kim ondan sonra kâfir olursa onlar fâsıkların ta kendisidir. Feulaike humul fâsiqun." Bak Kur'an'da el fâsiqun, el mujrimun, el zâlimun kavramları Siyah bakhla kâfirlerle alakalıysa her zaman büyük küfre delalet eder. Tamam? Delil ne? Ayet-el-kerim'den önceki ayet: "Vel kâfirûne humu'z-zâlimûn." Kâfirler zalimlerin ta kendisidir. Doğmam Hasan'ın çocuklarına yaptığı nasihat. "İnne'ş-şirke le zulmun azîm." Şirk en büyük zulümdür. "Vel munâfikûne humu'l-fâsıkûn." Deva Allah Teâlâ, münafıklar fâsıkların ta kendisidir. Ayet bu. Buraya girdik elhamdülillah. Bakın Allah rızası için şurayı yine iyi anlayalım. Eğer Allah Azze ve Celle'ye iman edersek, tevhidimizi yerine getirirsek, salih ameller işlersek, ibadetimizi yalnız Allah Azze ve Celle yaparız ve ona hiçbir şey koşmasak Allah Azze ve Celle bu dünyanın anahtarını bizim elimize verecek. Allah'ın vaadidir. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır abi. Ve inna allaha la <gülüyor> yukliful mi'ad. Allah hiçbir zaman sözünden de dönecek değildir. Onun için biz bunlara sarılarım inşallah. Tamam. Bunu güzel bir edeple, güzel bir ilimle önce kendimizde yaşayalım. Evimizde yaşamadığımız şeyleri insanlara anlatmayalım. Çünkü bak tekrar ediyorum. Abi dünyada halife olmam çok büyük şeylere bağlı değil. Sen bu dini evinde yaşa Allah Azze ve Celle seni dünya halife kılacak. Rabbim en kısa zamanda bu taahhütlerin belini kırmayı bize nasip edesin tamam. Rabbim O dininin o güzel adaletini dünyaya bizim elimizle yaymayı nasip eylesin. Amin. Rabbim burada oturduğumuz gibi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında, Musa Aleyhisselam'ın yanında, Halid İbn Velid'in yanında ve zikrettiğimiz bütün Müslümanların yanında beraber oturup onlarla beraber Allah Azze ve Celle'yi görmeyi bize nasip eylesin. Allahumme amin ve ahiru du'avana en elhamdülillahi rabbil alamin. Davetimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın.